İlaçlar, iğneler orucu bozar mı? Allah Resulüne atfedilen bir hadis rivayeti vardır. Vücuttan çıkan herhangi bir şey abdesti bozar, vücuda giren herhangi bir şey de orucu bozar diye. Böyle bir genelleme. Gıda cinsinden vücuda giren doğal yollarla veya anormal yollarla giren her şey orucu bozar. Ama gıda olmasan olmadan bir ilaç olarak bir iğne ve benzeri hastalar için tedavi amaçlı vücuda giren hususlar orucu bozar mı? Alimlerin ihtilafı var. Ebu Hanife'ye göre söz gelimi Hanefi mezhebindekiler için söyleyeyim. Ebu Hanife'ye göre bozar, İmameyn'e göre bozmaz. Alimlerin bu tür diğer mezhepler konusunda da ihtilaflar vardır. İttifak edilmemiş bir husustur. Kur'an ve sünnette olmadığı için bu konu. Alimler Kur'an ve sünnetten yola çıkarak tartışmışlardır. Benim kanaatim vücuda gıda olarak girmese bile vücudu güçlendirme yönüyle etkisi olduğu için ilacın iğneyle, veya e, merhem gibi hususlarla vücuda e, girmesi, tenin altına işlemesi e, orucu büyük ihtimalle bozar. Ben bozacağı kanaatindeyim. En azından ihtiyatlı olmak gerekir. Eğer e, iftardan sonra iğne olabilme imkanı olanlar varsa o zaman ertelerler. Yok zaten illa falan saatte gündüz olmaları gerekiyorsa bu önemli bir hastadır. Hastaların da e, hastalığı önemli ise, oruç hiç tutmayabilirler. Böyle bir durumda e, diyelim ki bir rahatsızlık oldu. Yüksek tansiyondan dolayı iğne vurmaları icap etti. E, ondan sonra e, yiyip içmemek kaydıyla birebir kaza yaparız. E, evet, eğer e, hastalıktan dolayı orucumuzu açmak zorunluluğumuz varsa, ee, söz çok bitkin düştük bayılacağız veya bayılıyoruz ee, yiyip içebiliriz böyle bir durumda da birebir kaza gerektirir